rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin El As El Kureşi radıyallahu anh Hicretten 7 yıl kadar önce Mekke'de doğdu. Aralarında sadece 11 veya 12 yaş fark olduğu söylenen babası Amr bin As'tan önce Müslüman oldu ve Hicretin 7. yılından sonra onunla birlikte Medine'ye göç etti. Süryaniceyi iyi bilen Tevrat'ı okuyan Abdullah'ın yazısı da güzeldi. Bu sebeple Allah Resulü'nden duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için not ederdi. Bazı sahabiler duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmayınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmiş, o da kendisinden duyduğu her sözü ve her davranışını yazabileceğine dair izin vermişti. Abdullah ''Es sahifetüs sadıka'' adıyla topladığı bu hadisleri bir sandıkta dikkatle korur ve kendisini hayata bağlayan şeylerin başında sahifenin geldiğini söylerdi. Hatta kendisine yöneltilen bazı soruların cevabını da sahifeye bakarak verirdi. Rivayet ettiği hadis sayısı bakımından en önde gelen Ebu Hureyre, kendisinden fazla hadis bilen yegane sahabinin Abdullah bin Amr olduğunu belirtmiş, bunun sebebini de onun Allah Resulü'nden duyduğu hadisleri yazmasına bağlamıştır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ın bu şehadeti, Abdullah'ın en çok hadis bilen sahabi olduğunun açık delilidir. Günümüze kadar müstakil olarak ulaşmayan es sahifetü sadıkadaki hadis sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber bin civarında olduğuna dair rivayetler vardır. Bu eser daha sonra, Abdullah'ın büyük torunu Amr bin Şuayb'a intikal etmiş ve onun tarafından rivayet edilmiştir. Eserin büyük bir bölümü Amr bin Şuayb'ın rivayetiyle Ahmet bin Hambel'in müsnedinde yer almıştır. Abdullah geniş hadis ve fıkıh bilgisinden dolayı ile arasında yer almıştır. İbadetle fazla meşgul olduğu, devamlı oruç tuttuğu, hafız olması sebebiyle her gün Kur'an'ı hatmettiği için aile hayatını ihmal etmiş, hatta bu yüzden babası tarafından Allah Resulüne şikayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de daha az oruç tutmasını, daha az Kur'an okumasını kendisinden istemiş, fakat Abdullah, kuvvetini ve gençliğini ibadetle değerlendirmek arzusunda olduğunu ısrarla söyleyince, bu defa 7 günden, bazı rivayetlere göre 3 günden daha kısa bir sürede Kur'an'ı hatmetmemesini Hz. Davud gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamasını, ibadetten arta kalan zamanını aile fertleriyle birlikte geçirmesini ve dinlenmesini tavsiye etmiştir. Abdullah, yaşlandığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gösterdiği kolaylıklardan yeteri kadar faydalanmadığından ötürü pişmanlık duyduğunu söylemiştir. Babasıyla birlikte Şam'ın fethinde ve Yermük Savaşı'nda bulunmuş, bu savaşta babasının sancaktarlığını yapmış, Sıfın savaşına katılması için babasının ısrar etmesi üzerine, onunla beraber Muaviye ordusunda yer almış fakat Müslümanlara silah çekmemiştir. Savaş sırasında her biri Ammar bin Yasir'i kendisinin öldürdüğünü iddia eden iki kişi, Muaviye'nin huzurunda tartışırken, Abdullah söze karışmış ve bunun, İftihar edilecek bir şey olmadığını, çünkü Ammar'ın asi bir topluluk El-Fiyetül tarafından öldürüleceğini bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Muaviye, öyleyse sen aramızda ne arıyorsun diye sormuş, o da babasının evvelce kendisini peygambere şikayet ettiğini, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olduğu müddetçe, babana itaat et, sakın ona karşı gelme dediğini, bu sebeple savaşa katıldığını ve fakat savaşmadığını söylemiştir. Diğer bir rivayete göre ise, hayatının son yıllarında sıfında bulunmuş olmaktan duyduğu derin üzüntüyü, ''Keşke 20 yıl önce ölseydim'' demek suretiyle dile getirmiş, ayrıca Müslümanlar arasındaki savaşlara fiilen katıldığından dolayı babasını tenkit etmiştir. Abdullah, Muaviye tarafından Kuvve'ye vali tayin edilmiş, fakat bir müddet sonra bu görevden alınarak yerine Muhire bin Şube getirilmiştir. Babasının vefatı üzerine Mısır'a vali tayin edilmişse de bu görevde de uzun süre kalmamıştır. Ömrünün son yıllarında gözlerini kaybetmiş, 72 yaşındayken Mısır'da vefat etmiş ve Fustat'ta babasının yaptırdığı Amr bin As caminin yanındaki evine defnedilmiştir. Ancak Abbasiler devrinde cami genişletilirken ev caminin içinde kaldığından de camiye dahil edilmiştir. Daha sonra Osmanlı Ümerasından Emir bin Murat camiyi tamir ettirdiği sırada kabrin üzerini kubbeyle kapatmış ve etrafını ile çevirtmiştir. Türbe Günümüzde Kahire ile birleşmiş bulunan Fustat'ta Amr bin As Camii'nin kıbleye göre sol köşesinde yer almakta ve şehirdeki sahabe kabirleri arasında önemli bir ziyaretgah kabul edilmektedir. Müzik Abdullah bin Amr'ın Hicri 63-65-65 68 ve 69 yıllarından birinde vefat ettiğini söyleyenler olduğu gibi Taif, Mekke veya Şam'da öldüğünü ileri sürenler de vardır. En çok hadis bilen sahabi olmasına rağmen ondan intikal eden hadis sayısı sadece 700 civarındadır. Bunun sebepleri arasında hadis öğrenim merkezi durumundaki Medine'den hayli uzakta bulunan Mısır'da yaşamış olması kendisini hadis rivayetinden çok ibadete vermesi ve belki de eski kültüre aşinalığı sebebiyle rivayetlerine İsrailiyat'ın karışabileceği korkusuyla ondan hadis almakta çekingen davranılması gibi hususlar zikredilebilir. Kendisinden ilim tahsil etmeye gelen bazı talebelerin sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri rivayet etmesini istemeleri bu sonuncu ihtimali hatıra getirmektedir. Bir kısım talebelerinin kullandığı ifadelerden onlara hadisleri dikte ettiği anlaşılmaktadır. Yüzlerce talebesi arasında tabiinin önemli simalarından olan torunu Şuayb bin Muhammed, ayrıca Said bin Müseyyeb, Urve bin Sübeyir, Tavus, Şahbi, İkrime, Ata, Mücahit, Hasan-ı Basri gibi şahsiyetler bulunmaktadır. Allah onlardan razı olsun.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 seslendiren Mustafa Aygün